ve hiçbir şeriatta neshedilmemiştir. Kucaklamanın da birinci şartı ayıplardan, hatayı görmekten korunmaktır. Allah Teala ya eyühellezine amenu ctenibu kethiran min adh inna ba'daz-zanni ismu ve la tajasasu ve la yaghib ba'dukum ba'd, ey uhibbu ahadukum an ya'kula lahma rahim.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 Görüldüğü üzere Allah subhanehu ve teala Kur'an-ı Hakim'de اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ Ancak müminler birbirine kardeştir buyurmasıyla bila istisna iman edenleri kardeş saymış ve hükmetmiştir. Mümin kardeşinde gizli aşikare hata araştırmak ve suizan gibi kardeşliği ihlal eden şeyleri yasaklamıştır. Hadis-i şerifte اِيَّاكُمَّ الظَّنَّ فَاِنَّ الظَّنَّ اَكْذَبُ الْحَدِيْسِ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 ve birbirinize buz etmeyin birbirinize sırt çevirmeyin Allah size emrettiği gibi kardeş olun ey Allah'ın kulları Aynı hadisin diğer gelişinde la tehasedu ve la tenaceşu ve la tebaghdu ve la tadaberu ve la yeb' ba'dukum ala bi'i ba'dın ve kunu ibadallahi ikhwana El-müslimü uhul müslimi la yuzlimuhu ve la ve işarir ila sadrıhi 3 merat bihasab mer'in min'şerr an yahqira ahahu'l-muslima kullu'l-muslimi 'ala'l-muslimi haramun demuhu ve 'irduhu ve maluhu hasetleşmeyin yarış ve rekabetle müşteri kızıştırmayın birbirinizden buuz etmeyin birbirinize sırt çevirmeyin bazılarınız diğer bazılarının satışı üzerine satış yapmasın kardeş olun ey Allah'ın kulları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 Müslüman kardeşini belasıyla baş başa bırakan kimseye de Allah azze ve celle yardımı keser ve rahmet kapılarını kapatır. Nitekim Kur'an-ı Hakimde de "Vekâne hakkan aleynâ nasrul mu'minin. Müminlere yardım etmek üzerimizde sabit bir vaattir diye buyurulmaktadır. Hadisi i Şerifte de "Leise minnâ men lem yerham sagîranâ ve yuvakkir <gülüyor> kebîranâ ve ye'mur bil ma'rûfi ve yenha ani'l Küçüklerimize şefkatle merhamet etmeyen, büyüklerimize saygıda bulunmayan, ma'rufu emretmeyen ve münkerden vazgeçirmeye çalışmayan bizden değildir buyurulmaktadır. Diğer bir hadisi şerifte, ليse minne menlem yuvaqir kebirana ve yerham sagirana ve yeculle alimana. Büyüklerimize hürmet, küçüklerimize şefkat etmeyen, bilginlerimize değer vermeyen, eşit,